Sorular var onlara geçeceğiz inşallah. Bir arkadaş göndermiş. Selamun Aleyküm hocam. Facebook gibi internet sitelerine kaydolurken ve bilgisayara program yüklerken gelen sözleşmelerin çoğunda kabul et butonu yok. İleri butonu var. Ve üstünde eğer ileri tuşuna basarsan yukarıdaki sözleşmeyi kabul etmiş olursun yazıyor. İleri veya kaydol butonuna basmakta imza atmış gibi midir? Allah sizden razı olsun. Amin cümlemizden Allah razı olsun. Arkadaşlar bu internette Özellikle var olan anlaşmalarla alakalı Geçen hafta da soruldu Benzer sorular ileride de sorulursa hani Herkese bir duyuru olsun cevaplanmayacak Çünkü aynı şeyler üzerinde Durup durup duruyoruz Bunlar dediğimiz gibi Anlaşmaların insanı dinlen çıkartabilmesi için Gerçekten fakihler çok ağır şartlar Getirmişler Bugünkü usulsüz tekfire sapanların yaptığı gibi Ölçüsüzce her anlaşma metnine imza atanı tekfir etmemişler. Metnin metnin içerisinde var olan lafızın küfre delaletin açık olup olmamasına bakmışlar. Lafız ihtimalli mi? Lafız kesin mi? O programların çoğunu ben de irdeledim. Bana çok soru sorulduğu için vaka tahkiki için baktım ister istemez. Az buçuk bilgisayar işlerinden de anladığımız için irdeliyoruz. Mesela bir çoğunda mahkeme maddesi yok. Olanlarda mahkeme maddesi E, lafızları ihtimalli, evet açık olan mahkeme lafzının yani tağutun hükmüne rıza göstermenin açık, küfri bir şekilde ifade edildiği lafızlar da var, böyle anlaşmalar da var. Bunları da anlattığımız gibi geçen hafta tahrif etme yoluna gidecek Müslümanlar. Tahrif etmeye çalışacaklar Müslümanlar. E, Birçok Müslüman zaten bu vakadan habersiz. İnsan hükmün cahili olamaz ama vakanın cahili olabilir. Bugün Müslümanların çokları internet ortamlarında veya program yüklerken, bilgisayarlarını yapılandırırken bu tarz maddelerin olduğunu farkında değiller. O yüzden zaten bu açıdan mazurdurlar vakıya bilmedikleri için. E birçok Müslüman zaten birçok Müslüman değil yani her Müslüman bilmek zorundadır ki kişi Allah'a küfretmek noktasında hiçbir taahhütte bulunamaz haşa kimseye. Yani karısına şöyle diyemez ki sen bu kapıdan çıkarsan ben Allah'a küfür edeceğim. Karısının kapıdan çıkmasına gerek yok. Bu küfrü irade etmesiyle beraber insan zaten kafir olur. Ama geçen hafta anlattığım tafsilatı tekrar etmek gerekecek. Geçen hafta anlattığımız tafsilat şu idi. E, üç tane şart var. Madde açık olacak, imza açık olacak ve anlaşma da geçerli açık bir anlaşma olacak. Bugün birçok e, bizim yüklediğimiz program zaten orijinal yazılım değil. Hepsi sahte yazılımlar. Dolayısıyla ortada zaten geçerli bir anlaşma yok. Biz dediğimiz gibi imanımızı kurtarmak adına bu ihtilaflardan çıkmak adına ne yapacağız? Bu gibi eğer açık küfre, delaleti açık olan lafızlar varsa bunları tahrif edeceğiz. Kesinlikle bunlardan uzak durmaya gayret edeceğiz. Ama bunu imzalayan adamların tekfiri falan bunlar avamın işi değil yani. Eğer bir adam bu tarz işlere bulaştıysa İslam kadısı alır, o adamın hükmünü masaya yatırır. O adamın hükmünü masaya yatırdıktan sonra Allah'ın hükmünü ona beyan etmeye çalışır. Bu herkesin her önüne gelenin yapabileceği bir şey değil. Elektrik, su ve benzeri anlaşmalarda da bu maddeler sabit. Dediğimiz gibi elektrik anlaşmasını irdeledik mesela. Şu anda İstanbul'da oturuyoruz. En azından İstanbul'da oturanlar için bir fetva verebilirim. Elektrik anlaşması imzalanan maddede işte anlaşmazlık sırasında İstanbul icra mahkemeleri yetkilidir diye genel bir lafız söz konusudur. Yetkilidir veya yetkisizdir. Bu benim tağutun hükmüne rıza gösterdiğime delalet eden bir lafız değildir haşa. Zaten öyle bir şey rıza göstermiyoruz Allah'a hamdolsun. Yetkilidir, yetkilidir lafızı anayasada yazan aslın beyanıdır insanlara. O kadar panoda o kadar devletin kanunu yazıyor ki yani onlar bizim rıza rızamız olmadan bizim akidemiz olmayan şeyler. Yazıyor bu iş yerinde sigara içmek işte şu kanunun şu bendine göre şu kadar cezayla cezalandırılır. Yani orada cezalandırılır yazıyor, o orada asılı diye sen ona itikat etmiş, ona rıza göstermiş olmazsın. Elektrik noktasında böyledir. Lafız ihtimallidir. Doğalgaz'da da aynı, İgdaş'tan alınan doğalgaz anlaşmasında da aynısı söz konusudur. Sadece İSKİ'de lafız çok açık. Ben kendi gözümle okuduğum bir lafızı biliyorum. Ee, tarafların yaptığı eğer anlaşmazlıkları çıkarsa anlaşmazlık halinde İstanbul İcra Mahkemesi'nin muhakeme yetkisini tanımışlar. Ve onun vereceği hükmede rıza göstermişler diye açık bir ifadeydi. O Müslüman böyle bir anlaşmayı imzalayamaz, onun üzerine çizmek zorunda, orayı tahrif etmek zorunda. Şimdi birçokları itiraz ediyorlar, ya kendinizi kandırmayın adamlar kabul etmiyorlar, sen imzalasan da imzalamasan da veriyorlar. Biz zaten adamların katındaki hükmüne bakmıyoruz. Şeriat kadısının irdeleyeceği yer benim küfre rızayı kağıt üzerine yazıp yazmamamdır. Şeriat kadısının bakacağı yer yazıp yazmamamdır. Adam kabul etmiyor. Ben de biliyorum onu zaten. Benim orada çizmem şeriat kadısı yarın beni çağırıp bak sen bu küfrü imzaladın mı kardeşim? Yok ben imzalamadım. Bak üzerine çizik atmışım. Ben buna razı değilim. Çizmişim de göstermişim. Mesela misal veriyorum. Kadı o zaman bizim küfre rıza gösterdiğimize hükmedemez şer'i kadı. Ama tağut hakim mi? Yani senin o anlaşmayı imzalamana gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olman yeterli mahkemede yargılanman için. Ya o zaman kimliği yırtıp atacaksın ki kimlik taşıyan herkes de TC anayasasının yargılamasını kabul etmiş demektir arkadaşlar. Bakın bu genel kimlik ile tüzel kişilik ile özel kişinin birbirinden ayrılmasıdır. Anayasada bunlar bab, bölüm başlıkları olarak anlatılır zaten. Ya yani şimdi demokrasi dinini anlatmaya girmeyeceğim yani mevzu da o değil. Yani bu meseleler de Allah adına konuşmadan önce otursun insanlar önce bir... Küfrün ne olduğunu talim etsinler. Ömer'in sözünü hatırlatıyorum. İslam'ın halkaları, küfrün ne olduğunu bilmeyen insanlar İslam'a girdikleri zaman halka halka kopmaya başlayacak. Bugün insanlar kafalarından iman, küfür, haram, helal belirliyorlar. Maalesef küfrü tanımadan belirliyorlar. Önce bir küfrün ne olduğunu öğreneceğiz. Şirkin ne olduğunu bileceğiz ki Harut ile Marut misal biliyorsunuz. Bakara suresi 102. ayette insanlara ne diyorlar? Biz fitneyiz bizden sihir öğrenmeyin öyle mi? Şimdi alimler yorumlamışlar. Niye Harut'la Marut biliyorlar, sihri öğretiyorlar, biliyorlar? Ya melek de olsa bilebilir. Şimdi bu kadar Müslüman nasıl Müslüman olmuşuz? Şirki şirk bilerek Müslüman olmuşuz. O şirkten uzaklaşmışız. Amel etmek için öğrenmiyoruz ki. Öyle mi? Yani şirki işlemek için mi şirki öğreniyoruz? Aşağı? Yok. Biz şirki şirkten uzaklaşmak için öğreniyoruz. Dolayısıyla batılın batıl olduğunu bilmek adına Batıldan uzaklaşmak için önce küfrün çeşitlerini, kısımlarını öğrenmek lazım. Bu gibi vaki meseleleri hakkında da fetva vermek için önce demokrasi dininde tüzel kişiliğin, özel kişiliğin arasındaki farkları, bunların ne manalara geldiklerini çok iyi araştırmak lazım. Bu konuda Allah'tan korkmayı önce asi nefsime sonra herkese nasihat ediyorum. Başka bir arkadaş sormuş. Hocam kıyafette necasetin miktarı ve delili nedir? Necaset şimdi bu çok geniş bir soru yani oturup buna bir tane fıkıh dersi yapmamız gerekir çok geniş bir konu necaset hangi necaset hafif necaset mi ağır necaset mi necaset dışkı şeklinde bir necaset mi yoksa idrar şeklinde bir necaset mi veya bunun haricinde farklı necaset çeşitleri var İhtilaflı olan durumlar var karışık olan durumlar var çok genel bir soru olmuş. Daha tafsili özel bir soru olursa yardımcı olmaya çalışırım. Dediğim gibi bunun üzerine benim ders yapmam lazım ki sorudan irade edilen, öğrenilmek istenen şey ortaya çıksın inşallah. Ehliyet alabilir miyiz? Trafik kanunları var. Sorum İbn Mesud Felaknaz surelerinin Kur'an'dan olmadığını söylediği doğru mudur? Allah size merhamet etsin. Amin ecmain. Ehliyet alabilirsin. Niye alamayacaksın ki? Bu ülkede yaşadığın zaten birçok sanat devletin tanıdığı haklar zaten evrak muamelatıdır yani. Evrak muamelatları ise itikada bağlı şeylerdir. İçerisinde küfür maddeler olmadığı müddetçe. içerisinde haram, İslam'a uygun olmayan yasalar, faiz, misal veriyorum mesela. Faiz var, buna benzer şeyler var. Bunların haramlığına itikat ettiği müddetçe bir Müslüman bunları imzalarsa sadece fasık olur, bunlar onu dinden çıkarmaz. O yüzden ehliyet almaya dair yapılan prosedürler içerisinde küfür olduğuna dair hiçbir şey bilmiyoruz. Küfür olduğunu bilen varsa önce onun kendisinin ispat etmesi gerekmektedir. Biz buna dair tek bir delil e, bilmiyoruz vakıada hasıl olan. Devamı neydi ehliyetten sonra? Felak ve Nas suresini Suresi İbn-i Kur'an'dan sahip saymaması. İbn-i Mesud radıyallahu anhudan böyle bir rivayeti İmam Kurtubi tefsirinde naklediyor. Ama Kadı Ebu Bekir el-Bakillani böyle bir rivayetin kesik olduğunu, bunun aslı asları senedinin olmadığını, İbn Mesud gibi büyük bir sahabe için böyle bir rivayetin yapılmasının bile utanç olduğunu söylüyor. Maalesef birçok tefsirde rivayet iyice irdelenmediği için, iyice ortaya çıkartılmadığı için, her önüne gelen tefsir okuduğu için maalesef batıl sonuçlar ortaya çıkartılıyor. Allah ıslah etsin, Allah ehlinden ilim almayı bize nasip etsin. İbn-i böyle bir sözü sabit değildir. Sadece kitaplarda geçen kesik bir rivayetir. Şeriat gelsin diye oy verenler, tekfir etmeyenler kafir midir? Şimdi şeriatta sınırlar Allah ve Resulünün belirlediğiyle belirlenir. Akılla, hevayla belirlenmez. Eğer Kur'an ve sünnette şirki şeriat gelsin diye işleyen, tekfir edilmez diye bir nas varsa hepimiz hep beraber o tekfirde duralım. Ama öyle bir nas yok. Hepimiz de biliyoruz ne Kur'an'da ne sünnette. O yüzden şeriat gelsin diye Oy veren bir adam hiçbir şekilde mazur değildir şeriata göre. O şeriat gelsin niyetiyle oy verenleri mazur sayanlar hevalarından ve akıllarından pis bir bidat ih ihdas etmişlerdir. Maalesef atalarımızın dediği gibi delinin biri kuyuya taş atmış kırk akıllı çıkartamıyor. Delinin biri zamanda kuyuya taş atmış şimdi kırk akıllı çıkarmaya çalışıyoruz. Şirki şeriat gelsin niyetiyle işleyenin mazur olduğuna dair delil getirilmesi lazım ki şirkte bu kişiyi Tekfir noktasında istisna edelim. Bizim şirkin tekfirinde istisna gördüğümüz tek bir durum var. O da ve bil iman. Kim ikrahla zorlanırsa ve kalbi de imanla mutmain olursa istisnasıdır. Şirkin bundan baş, başka bir ruhsatını bilmiyoruz arkadaşlar. Yani kafir midere gelince kafire kafir demeyen kafirleri babına girer. O bab da içinden şimdi benim 5 dakikada çıkamayacağım bir bab. Beni mazur saysın. Sorunun sahibi olan kardeş inşallah. Amin Dersleriniz ümmete hayırlı faydalı olsun demiş Allah razı olsun Adrese zamanda teslim edilmeyen trafik cezalarını Sulh Ceza Mahkemesi'ne dilekçeyle başvurup sildirmek mümkünmüş Ne yapmamız gerek Ben bunu duydum Sulh Ceza Mahkemesi'nin ne olduğuna dair avukatlarla görüşeceğim Haber daha 1-2 günlük bir haber zaten İnşallah-u Teala Vakanın araştırmasını yaptıktan sonra Bir dahaki dersimizde beyan ederiz O yüzden kardeşimiz bizi mazur görsün Şu anda kendisine vakay bilmediğimiz için Şerii hüküm noktasına yardımcı olamıyoruz. Allah bize hakka isabet ettirsin bu konuda. Ahirette iman ettiğini söyleyen insanların dünyevileşmeleri doğru mudur? E değil tabii ki yani. Böyle kısa bir soru, böyle bir kısa cevap oldu. Hakkını helal etsin inşallah. Kurbanlık kesilecek büyükbaş hayvana akika hissesi olarak katılabilir miyim? Yok, böyle bir şey caiz değil. Buna dair hiçbir delil, hiçbir fetva bulamazsın ilim ehlinin kitaplarından. Yoksa akika başlı başına mustakil bir ibadet olduğu için ayrım olması gerekir. Aynen devamında söylediğin gibi sorunun sahibine söylüyorum. Akika mustakil bir ibadettir. Kurbanla beraber yapılmaz. 20-30 sayfalık tevhidi anlatan kitaplar yazsanız da biz de dağırsak nasıl olur? <gülüyor> İyi olur. <gülüyor> Sen dua et Allah bize o vakti versin inşallah. Hocam biz Belçika'da yaşıyoruz. Burada yatsı namazı yazın gece çok geç vakitte oluyor. Akşamla yatsıyı namazı cem yapabilir miyiz? Vakianızı bilmiyorum. Belçika'da bir tane Müslüman ilim sahibi bulun. O size fetva versin. Benim oranın vakasını bilmeden, görmeden fetva vermem cehalettir. Allah'a sığınırım öyle bir konuda. Allah sizi doğruya ulaştırsın. Hocam paça kısaltmak İslam alameti midir? Giyisi olarak müşriklerden beraat edeceğimiz başka şeyler var mı? Paça kısaltmak İslam alameti değil. Çünkü paça kısaltmayı e, yani dönemin yöneticilerine ibadet eden su telefileri bizden daha iyi yapıyorlar. İtiraf etmek lazım bir konuyu. O yüzden İslam alameti değil. Kafirler bize ortaklar paça kısaltmakta. Bir şeyin İslam alameti olabilmesi için sadece Müslümanlara has olması gerekir. Ne İslam alameti olabilir denirse bugün dünyanın her ülkesinde her vakiasında şirk toplumun sözleri, kılık kıyafetleri Her vakada farklı olduğu için bizim buna net kısa öz bir cevap vermemiz mümkün değildir. Her bölgenin her bölgenin kendisine has olan örfüne uygun fetva verilmesi gerekir. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul çok kozmopolit bir dünya. 20 milyon insan var, 20 milyon inanç var demektir bu. 20 milyon çeşit insan demek. Her günde artıyor. Baya baya çeşitli insanlar var. Ama az çok işte böyle biraz adam sakallar uzun selefi sakal. Kısa paça bir de yandan cepli pantolon giyiyorsa <gülüyor> diyoruz acaba bu adam Müslüman mı? Ya da birbirine selam vermiyorsa iki sakallı yoldan gidiyorken. Maalesef öyle bir güne ulaştık. Ee, sakallı sakallıya selam vermeyince Müslüman mıdır diye şey yapıyor. Hatta bir abimizin başına gelen bir kıssa vardı pazara gitmiş eşya bakıyorken pazarda selam vermemiş. Satıcı da sakallı olunca demiş ki biz de tağutu inkar ediyoruz acaba abi aleyküm selam demiş. O da selamu aleyküm demiş tebessüm etmişler. Maalesef hani bugün vakamızda artık Müslüman müşrik hepsi birbirine karışmış. Bunun sebebi Müslümanların kafirlerle cihad etmeyişi, Müslümanların kafirlerden ayrılmayışıdır. Allah illem tef'alu tekun fil ardi fitnetun ev fesadun kebir diyor ayette Enfal suresinde. Eğer siz kafirlere düşman edinmezseniz, onlarla savaşmazsanız o zaman yeryüzünde büyük bir fesat ve yeryüzünde büyük bir fitne olur. Alimler diyorlar ki büyük fesat Müşrik Müslüman hepsinin bir beldede birbirine karışarak yaşamasıdır diyorlar. Allah bizi bu beladan kurtarsın. Maalesef bugün Müslüman olarak hicret edebileceğimiz diyarların sayısı az. Hicret edebilecek, yol bulabilecek Müslüman sayısı da az. Allah hepimizi bu zalim olan, ehli zalim olan bu beldenin içerisinden amin ve salim olarak bizi İslam beldelerine çıkarsın, hicret etmeyi nasip etsin. Selamünaleyküm hocam. Sorumuz var, cevaplamak iki dakikanızı alır. Biz şehrimizden toplu olarak sorularımızı sormak istiyoruz. Rica edersek cevapları kısaca delillerle girmeden, olur ya da olmaz, yapılır ya da yapılmaz şeklinde çok kısa verirseniz memnun oluruz. Dersi takip etmek için muvattan hangi çevirisini alalım? Bildiğimiz dört yayın evi var. Ekrandakini mi tavsiye edersiniz? Bizim arkadaşlar hangisini alıyorlar? Muvattan tamam. Abdullah Parleya'nın Konya kitapçılıktan çıkan Arapça metinliyle sabit. Oradan alır faydalanırsanız güzel olur inşallah. Elimizde cahiliyeden kalma ya da hediye getirilen Risale-i Nur ya da tasavvufi eserler ve roman siyasi içerikli eserler var. Bunların satışına haram olduğunu biliyoruz. Bunları sahaflardan sahih kitaplara takas etmemizde aynı hükümde midir? Mesela Risale-i Nur ile Fethülbari'yi takas etsek doğru olur mu? Yani bana soruyorsan ecrini Allah'tan bekle bir tane kibrit çak yak. Allah sana bari nasip etsin. Allah sana öyle ikramda bulunsun. Bir kardeşimiz Müslüman olmadan önce evlendiği eşinin kendisini terk edip iftira atarak hakkında suç duyurusunda bulunarak mahkeme davacı olması neticesinde kardeş kendisini savunmuş ve mahkemede suçsuzluğu ispatlanmıştır. Şimdi avukat arayıp dava açarsan 20 bin TL iftira tazminatı alacağını söylüyor. Bu kardeşimiz de bunu kabul etmiyor ve parayı almak için dava açmıyor. Bize de sordu böyle bir durumda olduğunu. Biz mahkemenin detaylarını bilmediğimizden şimdilik sakınmaya davet et soralım dedik. Arkadaşımız ne yapsın? Tağuttan hüküm talep etmek inancımıza göre şirktir. Sahibini dinden çıkartır. Biz böyle bir fetvayı asla veremeyiz. 20 bin TL de para değildir bu dönemde. Kaldı ki dünyanın da gitse mahkemeye gitme diyen alimlerin fetvasında dünyanın ne demek olduğunu bilmeyen adamlar 20 milyar için mahkemeye giderler. 20 milyar dünyanın yanında denizdeki bir su damlası değildir. Alimler bu konuda bu katı net kesin davranmışlardır. O yüzden bu küfürdür. Küfür de ikrahın dışında caiz olmaz kardeşim. Hocam geçen hafta sorum yarım kaldı. Abdullah bin Mübarek Rahimi olan 3 yayın evinden çıkan eserlerinden hangisini tercih etmeliyiz? Birikim yayın evi, hüner yayın evi, menba yayın evi. Sizin bildiğiniz tavsiye edeceğiniz biri var mı? Valla kardeşim 3'ünü de bilmiyorum. İnşallah en kısa zamanda arkadaşlardan rica ederiz. Bize yardımcı olurlar. Biz de sana en kısa zamanda bilgi veririz. Çok uzuyor sorular. Son 2-3 soru daha alacağım. Kapatacağız inşallah. Haftaya bir dahaki sorularda inşallah. Haklarını helal etsin soruları cevaplanmayan arkadaşlar. Selamun Aleyküm demiş. Allah afiyet versin. Hocam benim çocuk nazar değdi. Ruh ayetini okudum ve çocuğuma güzellik otu. Yakıp çocuğumun üstüne tüttüreceğim. Bunda dinen bir sakınca var mı? Bu yüzellik otu yakıp tüttürmek cincilerin usullerinden, sünnet sahiplerinin usullerinden değil. O yüzden haramdır. Aslen İslam'da caiz değildir. Böyle bir şey yapma. Şer'i i Rukiye'ye dair e, kitaplar, çalışmalar var. Onlardan faydalanabilirsin. Kur'an ve sünnete uygun bir şekilde hazırlanmış. O yüzden onlara bak. Onu tavsiye ederiz inşallah. Namazı ihlaslı kılabilmek için, vesveseden korunmak için ne yapabiliriz? Vallahi bilsen ben yaparım. Bana da geliyor bir şeytan. Vesvese veriyor. E, mümkün olduğu kadar kalbini dünyadan boşaltmamız lazım hepimizi. E, namaza teşvik eden e, sebepler var. E, abdesti düzgün almak. Namazdan önce çok fazla gülmeyi, dünyevi şeylerle iştigal etmeyi terk etmek. Namazın öncesinde Kur'an okuyarak, ahireti tefekkür ederek buna benzer. İhlası sağlayacak unsurları elde etmek lazım. Çok geniş bir bak. Buna dair yazılan bir Türkçe kitap da var. Ben öyle biliyorum. Namazda huşu nasıl yakalayabilirim diye Polen yayınlarının çıkardı. Orada bunları tek tek delilleriyle anlatıyor. Güzel faydalı bir eser. Yararlanabilirsin inşallah orada. Kurban kesenin akidesi ve kesicinin akidesi nasıl olmalı? E, Müslüman olmalı tabii ki. Yani. Kurban Müslümanlara ait bir ibadet. Müslüman olmayan birinin kurban kesmemiştir. Et kesmiştir. Ee, kesen adamın da Müslüman olması lazım ki o yiyelim. Dolayısıyla bu kadar zamandır tevhidten konuşup da bu kadar zamandır müşriklerle kurban kesen, müşriklerin kestiğini yiyen insanlar tevhidin yanından bile geçmemişlerdir. Yan sokağına bile uğramamışlar. Allah'a hamdolsun böyle bir topluluk değiliz. Ne müşriklerle kurban keseriz ne de müşriklerin kestiğinden yeriz. Bunların yaptıklarından da beriyiz. Evet. Burada kalalım inşallah. Diğer sorular artık haklarını helal etsin. Cevaplanmayan kardeşler bir dahaki haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Sözlerimize güzellik varsa Allah veresiniz. Sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi Rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü ve la ilahe illa en testağfurullah ve tuzlu